Abdest alırken vesvesesi olan insan ne yapmalıdır? Kişi abdest alırken vesveseye kapılırsa, mesela işte elimi üç defa yıkamam gerekirken, acaba iki defa mı yıkadım, yoksa bir defa mı yıkadım, yahut üç defa mı yıkadım, veya yıkamam gereken yerleri eksiksiz olarak yıkadım mı ya da yıkamadım mı şeklinde bir vesveseye kapılırsa kişi bu vesveseye fazla aldırış etmemelidir. Doğru bildiği şekilde hareket etmelidir. Hele abdesti de tamamladıktan ve namazını eda ettikten sonra acaba ben Yüzümü yıkarken bir taraflar kuru kaldı mı, tamamını yıkamadım mı şeklinde bir vesvese, bir şüphe zihnine gelirse de bu şüpheye, bu vesveseye asla itibar etmemelidir.